Dünyayı okumak. Müzik Yazarlarla yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Müzik Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Dumur ve Akif Pamuk. Açık Radyo'nun bütün dinleyicileri Dünyayı Okumak programından hepinize merhaba. Ben Aytaç Timur. 2022'nin ilk programında beraberiz. Ve Dünyayı Okuma daha önce yine konu kaldım. kaleminden çok hoşlandığım, çok sevdiğim, çok güzel yazan Şebnem, güzeli bugün davet ettim. Sağolsun o da beni kırmadı. Açık Radyo'ya geldi. İletişimden çıkan Ağaçtaki Kız romanını konuşacağız bugün. Ee, şimdi iletişimde bana kitabı yolladı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ee, bakıyorum ilk baskısı 2021 ama ayı yazmamışlar. Ee, 2021'de basıldı ama programın sonunda bu kitapla ilgili bir de sürpriz paylaşacağım sizinle. Ee, şimdi sohbetimize başlamak için Şebnem Hanım'ı program alalım. Şebnem Hanım açıkladığı hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi seneler herkese. Evet, herkese mutlu seneler dileyelim. Yılın ilk programındayız. Uh -huh. Bugün 4 Ocak. Bakalım 2022'de pandemiden kurtulacak mıyız? İklim krizini dizginleyebilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Uh -huh. Şimdi, evet. Ağaçtaki kız, böyle kitabı hemen başladığınızda çarpıcı bir cümle yakaladım ben kitabın başında. Diyorsunuz ki, dünya... Hikayeden ibaret. Ben burada böyle beynimden vurulmuşa döndüm. <gülüyor> e, çünkü gerçekten ben de dünyayı edebiyat sayesinde paranteze alabileceğimizi düşünüyorum. E, paranteze alabilmeliyiz ki ona bir mesafeyle bakabilelim. Ve <gülüyor> böylece de anlayabilelim. Çünkü sizin de yine kitabın başında söylediğiniz gibi biz bu dünyaya düştük. Nasıl düştük? Söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben de dünyayı edebiyatıyla sevdim diyebilirim. Ülkeler aklıma romanlarıyla şiirleriyle geliyor, gelirler mesela hiç yemekleriyle değil. Hatta harita üstündeki görüntüleri bile gelmez e, aklıma. Onun yerine zihnimde hikayeleri vardır. Ülkelerin edebiyatları vardır. Ülkeler benim için edebiyatlarıyla vardır. Aynı şekilde bütün dünya kafamın içinde derim çünkü Okuduklarımdan oluşmuş bir şey vardır. Yani bu seyahat ettiğimde de gördüğüm şey sanki şu oluyor. A ben hani görmüştüm burayı diyeceğim neredeyse. Bunun okuduklarımdan, o ülkenin edebiyatından geldiğini tabii ki anlıyorum. Mesela uzak doğuya gittiğimde çok şaşırmıştım. Çok uzak bir uzun bir mesafe vesaire. Yani sanki orada epeyce vakit geçirmişim. Hiç yadırgamadım. Tanıyorum, nasıl hissederler, nasıl yaşarlar, nasıl düşünürler, neye nasıl tepki verirler. Bunları bana veren edebiyat olmuş aslında. Gezmek benim için dinsel bir gezinti aslında. Bu da aslında dediğiniz şeyi tamamlıyor. Yani dünya hikayeden ibaret ve edebiyatı da var benim için aslında. Neredeyse seyahatin yerini alan bir şey bu zihinsel seyahat, edebiyatla gittiğimiz, gördüğümüz, hissettiklerimiz daha kıymetli hale geliyor. Evet bu yüzden hikayeden ibaret çünkü edebiyat hakikaten bir şey yaşatıyor ya yaşantının kendisinden de öte aç kalıyorsunuz, zengin oluyorsunuz, sokaklarda yatıyorsunuz, eğleniyorsunuz, azize oluyorsunuz, katil oluyorsunuz edebiyat sayesinde okuduklarınızla deneyimlediklerimiz sayesinde yaşantının yerini alan bir gücü var. Kaldı ki yeni zaman da bize siz de programınızı öyle açtınız, Hani bu hastalık nereye evrilecek, iklim krizi vesaire bunları çözümlemek yerine hani bize bir metaverse evreni sunuyorlar. Şimdi sanal bir alemde yaşama fikri. Kaldı ki bu Virüs de bir şekilde bunu buna insanlığı hazırlamış oldu gibi neyse bu bu aslında bunun buradan yola çıkarak bir şey. Hani edebiyat okurken okurken zihnimizde yarattıklarımızı taşıyacağımız bir şey icat ediliyor. O da bunun bir parçası oluyor aslında. Metaverse evreni, sanal alemde yaşama fikri. Dünya hikayeden ibaretin bir parçası e, gibi. Zihnimizde canlanan şeyin bir edebiyat okurlarının zaten iyi bildiği bir şeyin bir projesi gibi. Artık dünya çok daha fazla hikayeden ibaret olacak bana kalırsa. Ve tabii insanlık tarihi sözle, fikirle başladı. Anlatıyla Hı. başladı ve e, bugünden de baktığımızda mesela edebiyatın hep bir öngörüsü var e, siyaset ne kadar eski, hantal ve geri kalmışsa edebiyat, sanat sinema o kadar yenilikçi ileri, ötede e, bu beni hep heyecanlandırır bir parçası olduğum için hem okur hem bir yazar olarak e, son bir şey söyleyeceğim konuyla ilgili dünya e, hikayeden ibaret ee, şimdi bir gılgamış işi çalışıyorum ilginç bir şey bir e, çağdaş bir opera e, yazıyorum e, e, Onur Türkmen kompozitör best e, romancıların çok ender tabi böyle opera yazması bir Amin Maluf evet. var <gülüyor> operaları hazır bir radyoda bir şekilde sözümüz müzikle bölünecekken konu geldi Hani gılgamış da ilk anlatı O onun üzerine çalışırken de onu, onu fark ettim. yani güneşte kurutulmuş tabletlerle başlayan e, ne büyük bir şey yani Minattatan önce 2000'lerden bize gelen dev bir anlatı bir destan ilk destan insanlığın ilk destanı. yani anlatıyla, Başlayan bir şey var, ee, hayat var. Evet, <gülüyor> bu evet. beni hep evet. heyecanlandırıyor. Beni de çok heyecanlandır. ee, Gülgamış da bunu evet. bana en başa dönerek hatırlatmış oldu. Evet. Gerçekten ben de sizinle çok paralel düşünüyorum. Şimdi biraz daha ağaçtaki kıza girersek, ağaçtaki kız Gülhane Parkında başlıyor. <gülüyor> ee, bu ağaç bir çınar ağacı. Hemen yanı başında Topkapi Sarayı var. Zaten Gülhane Parkı Topkapi Sarayı'nın eski bahçesi. Hı hı. E tabi bütün görkemiyle Ayasofya. Hı hı. Ama ben hani e, kitabı okurken fark ettim ki şehrin bu parçasını biz e, bi, bir zamandır turistlere bırakmışız. Hı hı. E, oysa edebiyat dünyasında işte Nazım, sonra Saïd Faik, Tampınar bizi buralara çokça gezdirirlerdi. Şimdi dedim ki yani güzel güzel Şebnem işi güzel sayesinde bu tarihi mekanlara hem de iki çok genç, çok hı hı. genç yani ilk gençliklerin yaşayan insanların hı hı. omuzlarında okur olarak taşınıyoruz. Hı hı. Hı hı. Ee, ve ağaçtaki kız ile şehrin bu bölümünü yeniden tanıyacağız. Hı hı. Esasında biz bu büyük şehirlerde e, her 10 yılda bir, bir göçmen durumuna düşüyoruz. Çünkü aha, şehir tanınmayacak aha. derecede değişiyor. Acaba o zaman Çepnem İşigüze'nin ağaçtaki kızı sayesinde buralara yani bu tarihi coğrafyaya yeni bir anlam verebilecek miyiz? Ee, evet. Çok güzel bir şey sordunuz. Ee... Ben de aslında en başta bunları düşünün ve o yüzden mesela Sait Faik'ten bir alıntı var kitabın başında Açık Hava Oteli'nden. Ee, Gülhane Park hakikaten çok böyle turistik bir mekan olarak artık bırakılmış durumda. Ya da farklı bir kesim gelip bir misire yeri olarak kullanır Farklı bir kesim dediğim hakikaten şehrin içinde... Hafta sonu ya da tatil günü geçirmek için e, ilginç bir şeye dönüşüyor, dönüşmüş zamanla. Oysa sarayın eski bahçesi e, aslında çok e, yine e, edebiyattan geliyor oradan e, aldığım bir şey güç. E, şöyle e, Yaşar Kemal'in kendi hayatından e, ilginç bir e, şey var, e, bölüm var. İstanbul'a ilk geldiğinde bu bir Frans galeteci röportaj, röportajı zaten toplanmıştı bir kitap halinde e, parasını bitiriyor ve e, Günahne Parkı'nda yaşamaya başlıyor e, o anlattıkları beni çok etkilemişti Nadi e, Nadi ile görüşmek istiyor elinde bir mektup var ama bunu Cumhuriyet gazetesinin kapısından almıyorlar işte Adana'dan yeni çıkmış gelmiş ee, ve çok güzel anlatıyor işte bir olta alıyor sonunda kendine balık tutuyor saray burnundan bir küçük mangal ediniyor Orhan Kemal o zaman meyve satıyor İstanbul'da o arada ona uğruyor ee, işte Gülhane Parkı'ndaki e, sütunların altında yatıyor gazetelerden bir yatak yapıyor kendine vesaire e, denizde yıkanıyor ee, o bir başına kalma yaşama hali etkilemişti bir buradan aldım aslında Çok bir güzeldi. his ee, ikincisi yani romanlar tabi ilginç yerlerden geliyorlar bu hislerle geliyor bambaşka yere savruluyorsunuz ee, şehir isyan ettiğinde aslında ben böyle bir böbrek hitabı geçirdim ve bir hastane odasına mahsur kaldım yani e, çatışmalar vardı Ulaşım aksamıştı. Zaten evimizin önünde çatışma vardı. E, hastane odasında tek başıma kaldım. E, pencereden böyle içeri sarkan bir ağaç vardı. Hep e, zihnimde şey vardı. Böyle bir ağaçla baş başa kaldım. Bir, o derin bir histi. E, bir yerde mahsur kalmak, bir ağaçla baş başa kalmak. Hepsinin öncesinde de 2008'de e, çöplük romanım... Almanya'da yayınlandığında çok ilgi görmüştü ve çok e, sevilmişti. Çok e, iyi söz, iyi övgüler işitmiştim ve yazılmıştı. Zaten yani bütün övgüleri de kendi dilimden çok yayınlandığım dillerde aldım ve o, o okurlardan daha farklı bir şey, ilginç. E, sevineyim, üzüleyim onu da bilemiyorum ama <gülüyor> e, daha fazla okur kendi dilinden daha fazla. ...iyi eleştiri ve şey görünme hali... E, şey, kalbin öyle kıyaslıyordu beni... E, anlat ...anlatma gücümü... E, ...hikaye etme gücümü çok hoşuma gitti yani... Evet. E, ...burada bir evin kızısınız ama orada tabii daha başka bir yerden bakarak... E, ...hani beni çok aşan bir mukayese gibi geldi... E, çok hoşuma gitmişti ve Kalvino tabi benim için ağaca tüneyen barondu. Ee, hepsi birleşti aslında. Ee, hı, hı, ama hı. E, yazarken çok korktum en başta yani ağaçtan tepesine ne yapacak bu çocuk? <gülüyor> ee, yani dehşet bir korkuya kapıldığımı hatırlıyorum. Ee, buradan çıktım. Ee, yani dediğiniz gibi ee, o geçmişte hep bize anlatılan edebiyattan da bir şeyler aldı. Çok güzel, çok güzel. Ee, i̇sterseniz burada Açık Radyo'nun dinleyicilerine yine sizin romanın başında bu e, ilk gençliğine yeni adım atmış ağaçtaki kızını sevdiği, hı hı. sevdiği, çok sevdiği, e, hayatını da çok erken bırakıp giden e, Amy Winehouse'dan bir şarkı seçtim ben. Hı hı. Onu bir dinleyelim. Sonra devam edelim. Uh -huh. Olur mu Şebnem Hanım? Tabii ki. Uh -huh. Sevgili dinleyiciler, Şebnem İşi güzel Güzel'le iletişim yayınlarından çıkan Ağaçtaki Kız romanı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Emmy'ye bir kulak verelim. Back to Black. Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları Emmy Winehouse'tan dinledik Back to Black. Şebnem İşi Güzel'le Ağaçtaki Kız romanı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Şebnem Hanım, adını anmadan da olsa roman... Ee, bizi bir gezi direnişine götürüyor. Değil uh -huh. mi? Ee, evet. Suruç. Suruç bombalamasına uh -huh. götürüyor. Uh -huh. Ankara Garı katliamına uh -huh. götürüyor. Uh -huh. Ve biz uh -huh. bu sayede hani belki belliğimizin derinlerine gömdüğümüz bu olayı ancak seneyi devriyesi gelince hatırladığınız bu olayları edebiyat üzerinden yeniden okumaya başlıyoruz. Şimdi bu yeniden uh -huh. okumak bence çok kıymetli. Çünkü bunu edebiyat üzerinden okuduğumuz zaman orada İşin içine sadece düşünceler değil, duygular da giriyor. Çünkü kahramanlarımız Aha. bunu duygularıyla beraber satırlara Aha. döküyorlar. Aha. Ee, ben de buna kendi adıma çok önem veriyorum ama bir yandan da sizin hangi duygu ve düşünceyle bunları yazdığınızı da merak ediyorum açıkçası. Aha. Ben de çoğunluk gibi hayatım alt üst olmuş gibi hissediyordum. Yani patlamalardan, katliamlardan, genç ölümlerinden, çocukların başlarına nişan alınarak vurulmasından, ölülerin buzdolabında saklanmasından etkilenmemek mümkün değil. Kendimi öyle çaresiz ve umutsuz hissettim ki kaçabileceğim tek şey yazı, roman. Ya daha genç olsaydım, en imkansız şeyi yaparak huzur bulmak isterdim ee, kaçmak istedim ee, benim kaçışım yazı e, onunla ağaçtaki kız olabilirdim ve bugünün e, aktarılması gerekiyor tabii ki ama bugün içinden onu yapmak da e, hem kolay değil hem tehlikeli e, zor bir tarafı var e, ama o çocuklar unutulmasın bugün unutulmasın bugün kalsın e, istedim e, o yüzden ağaçtaki kız bu duygularla çıktı o çocukların hatırına o gençlerin hatırına onlar için derdi dünya e, romanı bir yerinde de der ama biliyoruz ki yani derdi dünya olanı dünya kadar derdi olur çok şey değişti geziden bu yana e, siyasetçilerin bir kısmı halka kinlendi halkla inatlaşmak ve kinlenmek Nur topu gibi bir faşizmi doğurdu, büyüttü. Ağaçtaki kız o faşizmin mağduru. Evet. Yani bütün sevdiklerini, sevdiği her şeyi, eski hayat düzenini, güvencesini kaybetmiş bir genç. Ruh sağlığımızı korumak için e, demokrasiye ihtiyacımız var. İnsan haklarına, e, insanca yaşamaya ihtiyacımız var. E, sır eve düşen bir bombadır diyor bir yerde evet, bir yerinde evet, romanın yani bu ülkenin sırları da siyasetçilerin sırları da aslında memlekete düşen bir bomba gibi ee, her şeyi paramparça ediyor bu sırlar ee, bir sağlıklı bir düzene ve hayata toplumsal bir barışa e, dönemiyoruz bizi hep e, geriye e, çekiyor e, e, zor bir hayat e, ve bu zor hayatın aslında bir şeyi başka bir yerden anlatısı oldu Ağaçtaki Kız. Evet çok serif alattınız. Evet. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Şimdi vaktimiz de daralıyor. Çünkü bir de bir, bir, bir iyi haberle programı kapatmak istiyorum. Ağaçtaki Kız oyunlaştı. <gülüyor> evet. Dastas Tiyatrosu sahneye koydu. Gösteriler devam ediyor. Biraz da hani bu süreci anlatıp dinleyicilere bilgilendirebilir misiniz? Şu iki dakikamız kaldı. <gülüyor> E, tabii. E, bana çok heyecan veren e, bir şey oldu bu. E, i̇ki genç oyuncu oynuyor. E, das, das. Ben Dastas'ı çok seviyorum. E, Mert Fırat, e, İksen Başarı'lı çok seviyorum ve çok güzel işler yaptılar. E, büyük bir salonda, büyük bir kitleye oynuyorlar oyunu. E, ilginç bir sahne düzeni var ee, çok etkileyici bir şey tiyatro yani ben de kızım sayesinde daha çok içine girdim o oyunculuk okudu ve okurken de tabi pek çok tiyatro metniyle hemhal oldu ee, ondan dolayı sahnede görmek romanımı çok mutluluk vericiydi. Zor bir metin ama başarıyla hayata geçmiş bir metin oldu. O yüzden buradan da Mert Fırat'a, İksen başarıyla Dastas'a, oyuncularımıza emeği geçen herkese teşekkür etmiş olayım. Ben ya de ben... heyecanla seyrediyorum. Size bir kere bile <gülüyor> seyretmenin Birkaç kere mutlulukla seyrettim. O kadar yani, sevdim. Bir de Şebnem Hanım tabii okura da <gülüyor> esasında bir romanın gerek tiyatroya, gerek sinemaya uyarlanması. Okura da kendi okuduğuyla bir yönetmenin yorumları arasındaki farkı görmesi için bir fırsat sunuyor. Bu ne yazık ki Türkiye'de çok az yapılan bir şey. Ne yazık ki çok az yapılan bir şey. Keşke daha çok örnekler olsa. Ağaçtaki kızın hani bu Suruç'a Ankara Garı'na gezi denişliği yaptığınız göndermeler de eminim bu tiyatroya giden insanların böyle bir hani bir şoklanması neden oluyordur gibi hissediyorum. O yüzden... Ben de açıkçası yani sizin gibi gururlandım yani biliyorsunuz sizi çok severek okuyan bir okurunuz mu aynı zamanda? Eh, teşekkür ya ederim. Ne güzel dedim Şebnem Hanım'ın kitabı. Zaten ben oradan görüp hemen size telefonu davrandım. Evet. Ee, gerçekten e, çok sevindim, çok gururlandım. Sizi tebrik Hı -hı. ediyorum. Teşekkür ee, ederim. Ee, yani seyircinin aslında ben oyunumu birkaç defa izlemeye gittim dedim ama e, aslında belki e, takip ettiğim şey seyircinin tepkisiydi ve hisleriydi. O salonun her defasında nefes alıp verişi ve hisleri değişiyor. Onun ıı, ıı, takibi ve hissi benim için çok kıymetliydi. İnsanların dediğiniz gibi bu ıı, toplumsal olayları izleme, görme farklı bir yerden baktığı şeylerin ıı, sahnesini görme hali etkileyici. E, o açıdan ıı, benim için ayrı bir heyecan e, kaynağı oldu ve hep mesafem vardı tabii film olmasına yazdıklarımın vesaire bunu da kırmış oldum aslında yazdığım <gülüyor> bir şeyle helalleşip göndermiş oldum. Bence iyi yaptınız. da zaten kitlesi de gerçekten bunları hı hı. duymaya bence e, böyle sanat üzerinden duymaya hı hı. E, evet. elverişli bir kitle. Hı hı. Yolu açık olsun diyorum. Hı hı. E, dünya okumanın sonuna geldik. E, Şevlenmanın tekrar e, dünya okumayı açık radyoyu e, gelip Fikirlerinizi, edebiyatınızı için Çok teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim. Size de iyi seneler diliyorum. Ee, umarım <gülüyor> önümüzdeki senede her şey bir tık daha iyi olur. Umarım. Ee, açık Radyo'na sevgili dinleyicileri, iletişim yayınlarından çıkan Dastas'ta da şu anda hala oynamaya devam eden e, Ağaçtaki Kız romanının yazarı Şebnem Güzelle romanını konuştuk. Dünya Okuma'nın yeni programında yeni bir yazarla buluşuncaya kadar herkese hoşça kalın diyorum. 2020 için iki içinde umuyorum ümitleriniz gerçekleşir. yüreğinizden aşk, aklınızdan özgürlük ve ellerinizden kitaplar düşmez. Ben Aytaç Timur. Hepinize hoşça kalın. Dünya Okuma.